Audu billahim shaitan i Rajim Smillahi Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabdi Alimi, wa salatu wa salamu ala rasunina Muhammadin wa ala alihi wa sahhi jajmay Rabbi Shirahli Sabri wa yasil amri wahluluk ta mlisaani yfqahu kabli Allahuma alinna mayam fana wafana bi ma alamtana ważidna ilmam dura rahmat qayya alhamar rahhimeen Amabad, Allah subhanahu wa ta'ala Geçen hafta en son mesler üzerine mes etmenin hükmüyle alakalı bir ders yapmıştık. Allah nasip ederse inşallah bu baptan kaldığımız yerden Kitab-ı Tuhare'de devam edeceğiz. Daha önce söylediğim gibi kitap kelimesi Arapça Ketibe. Özellikle son dönemde çok duyuyorsunuz Suriye'deki savaşla beraber. Aslında Ketibe birçok askerden oluşan genel ordunun küçük birliğidir. E, Arapça ketabe Kitap Kitap sayfalardan, cümlelerden, paragraflardan oluşan büyük bir e, olgu olduğu için kitaba kitap denmiş aslında. Yani ketebe kökünden türemiş bu kelime. Kitap kelimesi e, genel bir mana olduğu için kitab tahare. Yani bütün e, fıkıh kitapları kitab tahare ile başlamışlar. Çünkü temizlik ilk şartı ibadeti. Sonra namaz gelecek, oruç, zekat, hac gelecek de. O vaciplerin en büyüğü, Kur'an'da en çok zikredilen vacip olan namazın ilk şartı taharet, temizlik. Dolayısıyla Kitabu tahare esas ondan sonra altta kalan bablar var. Bab nedir? Bir şeyin furuudur. Bab pencere demektir aslında. Ev asıldır. Pencere de o evin içerisinden bir cüzdür. O evi teşkil eden, ortaya çıkartan. O manada kitap ismi bölümün başına verilmiş bütün fıkıh alimleri tarafından o babın içerisindeki alt başlıklar da bab ismiyle isimlendirilmiş. Ee, dediğim gibi en son mesel üzerine mes babı ile alakalı ahkamı aldık. Bugün Allah nasip ederse inşallah mezi ve vedi alakalı konular, buna benzer diğer eee meseleler olacak. Allah haktan hayı etmez. Yani bu tarz şeyler biraz hani ayıp karşılanan meselelerdir ama e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Medine kadınlarına rahmet etsin. Onlar hakkı öğrenmek noktasında haya etmezlerdi. Yani hatta bir kadın peygambere soruyor yani. Kadın ihtilam olur mu diye. Yani normalde bu haya edilecek bir şeydir. Hele ki yani bir kadın kadına sorarken haya eder. Kadın peygambere soruyor. Ama hakkı öğrenmek noktasında haya olmaz. Ayıp yerinde güzel. Yani bir şey ayıp görüp ondan haya etmek yerinde güzeldir. Her şey yerinde güzeldir. Yani öfke yerinde güzeldir. Merhamet yerinde güzeldir. Her türlü vasıf ve sıfat yerinde olduğunda hikmetlidir ve güzeldir. Dolayısıyla hakkı öğrenmek noktasında da haya olmaz. Bu bugün işleyeceğimiz ve devamında olan konular inşallah biraz e, ayıp karşılığına haya edilecek konular ama dediğim gibi hakkı talim olduğu için geri durmayacağız bundan. O yüzden e, İmam Malik Rahimeoğlu'na Kitab-ı içerisinde 8. bölüm olarak Babul ül Vudu Anil Medvi'dir. Medvi, Mezi'den abdest almanın abdest almanın gerekliliğine dair bab diye bir başlık açmış Ebu Nadr. Ee, Ömer İbni Ubedullah'ın Mevlası olan, kölesi olan sahabeden getirdiği hadiste. inşallah onunla başlayacağız. Haddesini An Malik an Ebu Nadr مبل عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن أسود أن علي من ابي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابتذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فأسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك VE ibn Nasruddin radıyallahu anh'tan rivayten görer så det. Ali bin Ebutalib hanumna när han kom, kände sig från honom. Vad han gjorde, han Ebu Talib, något att göra med honom. Han hade inte något att göra med honom. Han sallallahu inte något att göra med honom. Ve hade inte något att göra med honom. Han hade inte något att göra med honom. Han hade inte något att göra med honom. Han hade inte något att O da şöyle buyurdu. Sizden her kime böyle bir durum olursa o kimseyi cinsel organı yıkasın ve namaz abdesi gibi abdest alsın. Evet. Geçen önceki bütün hadislerde <gülüyor> olduğu gibi önce hadisin senedine bakacağız. Senedinde var olan şahısları e, fakihlerin isimlerini önce ve kısa hayat hikayelerine dair bazı bilgiler vereceğiz inşallah. İlk burada ilk defa karşımıza çıkan Kitabın başından beri ravilerden Ebu Nadr isimli ravi kendisi Ömer İbni Ubeydullah adlı sahabenin mevlası yani kölesi. Mevlası yani kölesidir. İsmi Salim İbni Ebu Umeyyedir. Ömer İbni Ubeydullah'ın kölesidir ve kendisi Temim kabilesindendir. Temim kabilesi de Kureyş'in bir koludur. Kureyş'tendir yani özet olarak. Kendisi işte katiplik yapmış Ömer İbni Ubeydullah'a ve kendisi sıkı olan Medine ehlinden, Medine ahalisinden bir salih. Ve tabii onunla alakalı olarak birçok seleften cemaatin ondan hadis naklettiği de kitaplarda nakledilmiş. Mesela İmam Malik gibi, Süfyan es Essevri gibi, İbni Uyayne gibi, Muhammed İbni İshak, Ubeydullah İbni Ömer ve başkaları gibi selefin önde gelen fakihlerinin de kendisinden rivayette bulunduğu sabit olmuştur. İmam Malik kendisinden 15 tane hadis nakletmiş muvattasında. Bunlardan 9 tanesi muttasıl olan yani senedinde e, ittisal olan, kopukluk olmayan hadisler ve bunların e, zahiri dediğimiz gibi ittisaldir. Bir de munkatı ve mürsel olan geri kalan hadis hadisler var. Bazıları munkatı, kesik yani. Munkatı hadisi de e, o hadisler geldiği zaman anlatacağız inşallah veyahut mürsel hadisler ki mürsel hadisi ilk dersten beri izah ediyoruz. Ee, mürsel hadisler var kendisinden rivayet edilen. Ayrıca Ahmet bin Hambe'nin e, oğlu Abdullah diyor ki babama Ebinader'den sordum bu hadisin ravisinden. Babam dedi ki o sikadır, güvenlidir. Yani sika güvenlidir demek. defalarla söylediğimiz gibi Yahya bin Ma'in diyor ki Ebun nadır Medineli Ebun nadır sika güvenilir bir ravidir. Hümeydi. Kimdir Hümeydi? İmam Bukhari'nin hocası. Allah rahmet etsin. Sufyan İbni Uyyeyne'ye soruldu diyor. Ebin Nadır'dan. E, fekal, Fika. Dedi ki o Sika'dır, güvenilirdir. Yani seleften ne kadar ehli hadis olan muhaddis varsa hepsi bu ravi güvenilir ravi saymışlar. Medine ahalisinin faziletli insanlarından görmüşler kardeşler. Tabi e, hadisin senedinde tek yabancı olduğum şahıs bu şahıs değil. Bununla beraber Süleyman İbni Yesar adında başka bir ravi var. Süleyman İbni Yesar kendisi Ebu Abdurrahman diye künyelenen şahıstır. Meymune el hilaliyenin yani meymune annemizin peygamberin eşi olan meymune annemizin kölesidir kendisi. Daha sonra annemiz onu e, azat etmiştir. O köleyi azat edip özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kendisiyle alakalı olarak da gene Selef'ten birçok e, rivayet vardır. İbn-i Abdülber diyor ki, kendisi fa fakihtir, alimdir, takva sahibidir diyor. E, Selefin i̇bn Uyeyne gibi, Said İbn-i Musayyyeb gibi buna benzer insanlar e, ondan hadis rivayet, yani onu salih biri olarak rivayet etmişler, hadis senetlerinde de sika kabul etmişler. Gene kendisinin bu... E, Bu bu hadise bakıldığı zaman senet olarak e, Süleyman İbni Yasar'ın e, naklettiği hadisin muttasıl olmadığına şahit olmuşuz. Çünkü kendisi diyor burada ne Miktat'tan ne de Ali'den hadis işitmemiştir. Ne Miktat'tan ne de Ali'den hadis işitmemiştir. Çünkü dikkat ederseniz olayın gerçekleştiği sahabeler hadise dönün şimdi. Miktat'la Ali'dir bu konuşmanın arasında geçen insanlar. Süleyman İbni Yasar da onlara erişmemiştir ki onlardan hadis dinlesin. E, alimler tabi bu, bu tarz durumlar çıktığında neye bakıyorlar? Bir, bu irsal mı? Yani tabiinden sika biri irsal yapıyor. E, neyi zikretmeyi unutmuş? kendisinde bu hadisi nakleden adamı ihmal etmiş mesela. Irsal söz konusu olmuş burada. Kimirsel hadisi de dediğim gibi ilk günden beri anlatıyoruz. Şartlarla beraber ehl-i sünnet vel cemaatin yanında hüccettir. E, irsal olan hadis. Hadisin genel manasına baktığımız zaman e, Ali radıyallahu anhu peygamberin damadıdır. Ve hadiste ve hadisin başlığında geçen mezi kelimesi erkeğin kendi öz eşiyle kendi öz eşiyle o, oynaşmasından şakalaşmasından e, ona yakınlık göstermesinden gelen bir sıvıdır mezi. Normalde Erkekten gelen akıntı üç çeşittir. Birincisi menidir. İkincisi mezidir. O da bahsettiğim illetten çıkar. ve insanın şehvetlenmesiyledir. Bekar biri de şehvetlendiğinde aynı sıvı gelir, akıntı gelir. E veya evli biri eşiyle oynaştığı zaman aynı akıntı gelir. Üçüncüsü ise vedi'dir. O da idrar yaptıktan sonra herkesten gelmez. Genelde böyle hastalık falan söz konusu olduysa idrardan sonra bir sıvı gelir. Peki bu üç sıvıyı nasıl ayıracağız? Yani bunları şeriat tanımlamış, alimler özelliklerini ortaya koymuşlar. Men'in keyfiyeti zaten malumdur, farklıdır diğerlerinden. Özellikle mezi ve vedi birbirine karıştırılabilir. Çünkü yapı itibariyle birbirlerine benziyorlar. Mezi şeffaftır, aynı şekilde vedi de şeffaftır. Vedi yapışkandır. Yani böyle İnsan elini aldığı zaman parmaklar arasında şey yaptığında onu hisseder. Ve aynı şekilde mezide de buna benzer bir özellik söz konusudur. Aslında temel olarak ikisini birbirinden ayıran şey sebebi. Yani onu çıkartan sebep. İdrara gittikten sonra geldiğinde o vedi olur. Mezi olmaz da ama insan şehvetlense, bu tarz düşünceler aklına gelse ve eşiyle oynaşsa Onun neticesinde gelen sıvı o kesinlikle mezidir. Vedi temizdir. Mezi ise necistir. Yani bu ne demektir? Birinin yıkanması vaciptir. Birinin yıkanması müstahaptır. Yani siz iç çamaşırınızla mezi olarak namaz kılamazsınız. Hatta meni ile kılabilirsiniz. Mezi ile kılamazsınız mesela. Şeriat çünkü mezi necis saymıştır. Onun muhakkak temizlenmesi gerekir. O temiz değildir. Meni ise temizdir. Yani cumhur ulemaya göre Ebu Hanife'nin dışında İmam Şafii, Malik ve Ahmet'e göre meni temizdir. Neden? Meşakkatinden dolayıdır. Neden? Meşakkatinden dolayıdır. Özellikle bir adam evliyse eşiyle beraber olduğunda gerek iç çamaşırına, gerek elbisesine, gerek yattığı yatağına yani insan tabii olarak meniyi buralara bulaştırabilir. ihtimaldir. Bu çok meşakkat olacağı için Şeriat bu meşakkatı kaldırmak için meniyi aslen temiz kılmıştır. Zaten Allah subhanahu wa ta'a ayeti kerimede diyor ki biz sizi temiz bir sudan yarattık. Demek ki su nedir? Temizdir. Yani Ebu Hanife rahmehullah niye peki buna muhalefet etmiş ayetin zahiri açıkken? Ebu Hanife zatına necistir demiyor zaten menini. Diyor ki idrar kanalından çıktığı için meni idrar kanalın pislikleri, Meni'ye karıştığından dolayı meni necistir diyor. İhtimaldir ve kuvvetli bir ihtimaldir. Orada diyor idrar kalıntıları. Ama tabi biz Ebu hanife burada bir itirazda bulunuyoruz ki hüküm çoğunluğa göredir. El-hukmu li-aghlaptır. Usul-fıkıh kaidesidir. Bu birçok usülcünün kullandığı birçok meselede de fıkıh içtihatta. Hüküm çoğunluğa göre olduğu için velev o idrar kanalında necis olan damlacıklar da kalmış olsa Asıl olan ve çoğunlukta olan meni olduğu için, meni de temiz olduğu için hükmün temizlik olması gerekir bu noktada kardeşler. Özet olarak mezi necaset ve onun izalesi de bizim üzerimize vaciptir. İbni Abdilber diyor ki, mezi hakkında e, İmam Malik atındaki kavil diyor, veriden daha şiddet oluşudur bunun. Yani dediğim gibi az önce birinin necaset birinin temiz sayılması gibi. Çünkü diyor insan vedi ile taş ile temizlenebilir vediden. Yani vedi böyle e, su gibi şeydir yani böyle kolay akar. Çok değildir, yoğun değildir, şeffaftır dediğim gibi. Bu taşla temizlenebilir. Yani çok fazla böyle e, gerek erkeklik organına gerek o bölgenin etrafına e, bulaşma gibi ihtimali yoktur şeyin vedinin. Ve dinin böyle bir özelliği yoktur. Ama mezi yoğun gelebilir. Avrete de etrafına da bulaşabilir. Böyle geldiği için de ister istemez bunun da izalesi ne olacaktır? O zaman yıkanması kesinlikle gerekecektir. Ali radıyallahu anhu da kuntu raculen mevve'en diyor. Yani ben çokça kendisinden mezi gelen bir adamdır diyor. Yani bu insanın fıtratıdır. Bazı insanların fıtratı buna şeydir, e, müsaittir. Tabi yenilen gıdaların bunda tesiri vardır. Yaşanılan bölgenin, iklimin, coğrafyanın bunda mesela çok ciddi tesiri vardır. Tabi tesiri olması mutlak onun sebebiyle olması demek değildir. O da başka bir şeydir. Hani hep böyle kafada vardır ya sıcak bölgedeki adamlar hep şehvetli olurlar. Yani tamam şehvetli olur da bu adam böyle kafayı yemiş gibi tek düşüncesi bu olmaz. Yani her insanda bu e, arzu, bu talep vardır, bu fıtri bir şeydir. Yenilen gıda ile zaten vücudun otomatik tıpkı nefes almak gibi ürettiği bir şeydir. O e, menin e, erkeklik organında birikmesidir. Bu sıcak bölgelerde hararetin yüksekliği sebebiyle kan basıncını etkiler, kan basıncı ile beraber damarların genişlemesini sağlar. Damarlar da genişleyince şeytanın mecra kolaylaşır. Şeytanın mecra kolaylaşınca da Şeytanın vesvesesi artar O yüzden biz yemek yediğimiz zaman Şehvet duygularımız artar bizim Veya proteinli gıdalar yediğimiz zaman Açlık, oruçken Mesela şehvetten nasıl kırılıyoruz Gücümüz olmadığı için Ama besinli gıdalar yediğimiz zaman Bu sefer ne başlayacak bizde İster istemez şehvevi duygular Şehvet duyguları başlayacak Ali radıyallahu anh Yani yedi gıdalardan olduğunu zannetmiyorum Yani iki tane ihtimal var Ya gerçekten yaşadığı iklim ve ortam onun bünyesine ciddi manada bu konuda tesir eden biri ki Kuntu raculen mezza'an Arapça mezza'an e, Yani mübala sigasıdır. Çok çok çok gelmeyi ifade eder. Çok çok gelmeyi ifade eder. Mübala sigasıdır. Meza'an Yani kendisine çok çok bu sadır olduğu için bundan artık Gusül abdesti alıyor, beli çatlamış, beli yarılmış. Bazı rivayetlerde diyor, belim artık yarıldı yani guslenmekten. Çünkü o zaman ne diyor? Mezi meni gibidir yani. Ondan gusül gerekir. E şimdi hanımıyla bir beş dakika oynaşıyor, mesela şakalaşıyor. Öyle bir sıkıntı hasıl oluyor. Yıkanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla kızı da peygamberin yanında olunca haye ettiğinden, utandığından sonuçta kendi kızıdır yani peygamberin kızıdır. Direkt insan aklına gelecek sonuçta. Yani o peygamber de olsa insan aklı otomatik çalışan bir organ. Yani böyle bir soru soran adam diyeceksin ki demek ki çok mezi geliyor ki böyle bir şey soruyor. Başka bir adam niye sormaz? İhtiyacı olmadığından sormaz. Dolayısıyla bundan hayi ettiğinden miktadı gönderiyor sormaya. Yani bu da gösteriyor ki ilim talep ederken bazen o ilmi talep edeceğimiz insanlardan meşru olan bazı sebepler neticesinde O ilmi direkt alamayabiliyorsak bu ilmi almanın farklı yöntemlerini ne yapmak lazım? Üretmek lazım ki o ilmi ne yapabilelim? Ee, bize lazım olan o ilmi talep edebilelim. Yani dolayısıyla burada Ali bundan çekindiğinden dolayı e, peygamber sormaktan haya etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde hadisin sonunda ne demiş? Zekerini yıka, abdestini al. Yani normal namaz abdestini al, zekerini yıka diye aleyhissalatü vesselam tavsiye etmiş. Yani erkeklik organını yıkamayı tavsiye etmesinin sebebi kardeşler, dediğimiz gibi mezi necaset olduğu için organa ve organın etrafındaki bölgelere e, bulaşması nedeniyle ki namazın şartlarından biri nedir? Necasetin gerek bedenden gerek namaz kılınan yerden izale edilmesidir, temizlenmesidir. Dolayısıyla hani evli arkadaşlar hanımlarıyla şakalaşabilirler, yani bekar kardeşler bazen şehvetlenebilirler. Bu gibi durumlarda özellikle e, şey temizliklerine iç çamaşır temizliklerine dikkat etmeleri gerekir. Farkında olmadan ne olabilir Allah korusun namaza halal getirecek bir unsur hasıl olmuş olabilir. E, İmam Şafii rahimullah bu bapta demiş ki tabi dediğim gibi az önce e, meziden ile vedi ayırmalarının sebebi demişler ki vedi İstincayla taşla temizlik yapılabilir bir durumdur. Ama mezi böyle değildir. Kesinlikle yıkanması gerekir demişler. Bazıları demiş yıkamak müstahaptır. Ama doğru olan görüş yani İmam Malim ve ashabının da tercih ettiği üzere e, mezinin zekerin tamamının yıkanmasıyla e, izale edilmesidir. Zekerin tamamının yıkanmasıyla. Hani bazıları demişler ki sadece mezinin isabet ettiği yerler yıkanır. Alimler yani hepsinin yıkanacağını söyleyen alimler demişler ki hani mezinin hangi bölgeye şey yaptığını, bulaştığını anlamak zordur. Meşakkatli olduğu için ihtiyat babından ne yapılması gerekir? Avret bölgesinin tamamının iyice yıkanması gerekir demişlerdir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Lafız umumdur demişler bu konuda. Ve İbn Abdülber diyor ki bu hadisin sıhhatinde alimler icma etmişlerdir. Bu hadisin sıhhatinde Bukhari müslim ittifak etmiştir zaten hadise. Tabi farklı lafızları var ama aşağı yukarı aynı manada. Manaya tesir edecek bir farklılık yok. İlim ehli hepsi icma etmişler ki bu hadis sahihtir, bu hadis hüccettir diye belirtmişler. Yani şey burada kıyas etmiş bazıları. Demişler ki adam mesela hasta olabilir bu konuda. Ben mesela Mısır'da tanıyordum böyle bir adam. Bu baz, e, özellikle denizcilerin hastalığıdır. E, bel soğukluğu denen, frengi hastalığı denen bir hastalık vardır. Genelde zinakarlarda olur. Denizciler zinakar olduğu için onlarda bu hastalık çok. İkinci bir ihtimali daha var. Meşru olan, yani olabilecek Allah'ın imtihanı gereği soğuk. Aşırı bir soğuk eğer bele nüfuz ettiyse insan beline akıntı gelir insandan sürekli. Yani Mısır'da benim tanıdığım o arkadaş sokakta yani hastaydı. Sokakta yürürken şehvetlendiğinde yani meni akıntısı gelen bir arkadaştı mesela. Bundan büyük bir e eziyet çekiyordu yani. Elinde değil yani. Bu bir hastalık. Allah onu imtihan ediyor bununla. Tabi şer'i rukiye ile meşru olan tedavi yapması lazım. Bu e rukiye ile tedavi edilebilecek bir hastalıktır. E yani sihir, e nazar ve buna benzer şeyler böyle tesirler yapabilir insan vücudunda. Bu gibi adamları alimler mustahada olan yani istihada denilen kadınların bir hastalık kanı vardır. Normalde kadınlardan da akıntılar gelir. Mesela hayız kadını hasta kılan ve ibadetten alıkoyan akıntıdır. Hayızın dışında bir de mustahada denen bir kan vardır. Yani mesela bazı kadının hastalığı sebebiyle kanaması 18 gün sürebilir. Normalde ilim ehli demişler ki, Bir kadının en fazla e, hayız olma müddeti 15 gündür demişler. Bu şu hadisi delil almışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlara diyor ki sizin diyor ömrünüzün yarısı sizin diyor ömrünüzün yarısı e, şeyle geçer. Yani ibadetsizlik de hani o hadisi biliyorsunuz şu an ibare aklında değil. Buradan delil alarak alimler demişler ki eğer yarısıysa bu ayın yarısı demektir. Her ayın yarısı demektir. Yılın yarısı eder o zaman. O zaman demişler, hayızın en uzun müddeti 15 gündür demişler. Ama bir kadın 18 gün olduysa, o 3. günden, yani 15. günden sonraki 16, 17 ve 18. <gülüyor> günde kadın kendini hasta kabul eder. Kadın kendini hasta kabul eder. Yani hayız hastalığı değil. Yani normal yaranın kanaması, insanın grip olması gibi bir hastalık kabul eder. Abdest alır, her vakit için öğle namaz kılar. Dolayısıyla bir adamın da bir erkeğin de aynı şekilde bir bel rahatsızlığı hasıl olursa soğuk sebebiyle buna benzer sürekli bir akıntı gelirse ki özellikle aslında başka bir hastalık prostat hastalığıdır. Mesela yaşlılarda çok görülen ki artık 40 yaşını aşan bütün erkeklerde aşağı yukarı görülmeye başlayan gittikçe de oranlara bu hastalığın artan bir hastalık. Mesela prostat hastalığı da akıntıyı tutamazlar. Dolayısıyla onların bu akıntısında da her vakit için... Müstahada olan kadın gibi, hasta olan kadın gibi her vakit için abdest alırlar. Ve onlar da namazı bu şekilde ifa ederler. Mesela adam abdest alır vakit her vakit için. Sonra namaza durur. Namazda akıntı gelse bile o adam hastalığı sebebiyle nedir? Mükelleftir. Çünkü Allah ayeti kerimede لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَ Allah hiçbir nefsi gücün üzerinde bir şey ile ne yapmaz? mükellef kılmaz çünkü bu meşakkat olacaktır o insana. Yani düşünün öyle insanlar var gerçekten dört rekat namazı bitiremez o adam hastalığı sebebiyle. Çünkü sürekli damla bile olsa bir akıntı geliyor adamdan. Dediğimiz gibi bunlar hasta olan insanlardır. Hastalıkta şeriatta mazerettir bu gibi fıkıh tafsilatı furu'i noktalarla. Evet, diğer hadise geçelim inşallah. Hadisen Yahya bin Malik an Abdullah bin Ebkes İbn Muhammed İbn Amr Ibn Hazm, anna hu Semi'a Uruve ibn Zübeyr, ykulu, dekaltu ala Marwan ibn al-Hakem, fetadakarma ma yakunu minhul vudu'u, fekala Marwan, ve min mesli zekeri vudu'u, fekala Uruve, ma alimtu hada, fekala Marwan ibn al-Hakem, akhberatni busur bintu safwan, anna ha Semi'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ykulu, iza messe hadukum zekerehu, fel ytevadda. Uruve ibn Zübeyr Mervan bin Hakem'in yanına girdim. Abdisi gerektiren şeyleri müzakere ettik. Bu arada Mervan cinsel organına dokunulması dedi. Evet. Kendisine bu su e, bunu haber verdiğiniz etti ve dedi ki Resul selamı sordum. O da bana sizden birisi zekrini ellersiniz, zekrini dokunursa abdes alsın dedi. Evet. Şimdi kardeşlerim <gülüyor> Avrete dokunmak Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Yani cinsel organa dokunmak insanın abdestini bozar mı? Bu noktada şimdi bu hadis bu baba konmuş ama ciddi bir ihtilaf var. Hadisin zahirinde de gördüğünüz üzere e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim avretine dokunursa abdest alsın diye tavsiyede bulunmuştur. E, bazı rivayetler var ki tam aksini söyleyen Bazı rivayetler var ki tam aksini ıspat eden e, bazı e, rivayetler var. Dolayısıyla bu rivayetlerin farklılığı ve ihtilafı sebebiyle alimler ihtilaf etmişler. Öncelikle hadisteki ravilere bakmamız lazım. O ravilerden birincisi Abdullah İbni Ebi Bekir'dir. Kendisi e, ensardan Ensardan'dır kardeşler. Ve e, Ebu Muhammed diye isimlendirilmiştir. Ve ilim ehlindendir. Kendi saktı. bir ravidir, fakih'tir, muhaddistir, emin bir insandır <gülüyor> ve Medine'nin sakinlerindendir. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abdülber diyor ki bu raviden yani Abdullah İbn Ebü Bekir'den seleften birçok cemaat hadis nakletmiştir. Bunlardan mesela diyor bir tanesi İmam Malik, Mâmar, Süfyan es-Sevrî, Süfyan İbn Uyeyne ve buna benzer birçok muhaddis diyor ondan Hadis nakletmiştir ve onun hadislerini hüccet saymışlardır. Onun hadislerini hüccet, delil saymışlardır, adletmişlerdir kardeşler. Tabi burada bahset, az önce de söylediğim gibi var olan bir ihtilaf var ve bu ihtilafta avrete dokunmanın abdesti bozacağını söyleyen fakihlerin hepsi bu hadisin zahirini delil almışlar. Çünkü hadisin zahirinde de gördüğünüz üzere peygamber diyor ki اِذَا مَسْعَهَدَكُمْ ذَكَرَهُ فَلْ يَتَوَضَّ فَلْ يَتَوَضَّ Emir sigasıdır Arapçada Kim zekerine dokunursa abdest alsın diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve aleyhi ve sellem emretmiştir Buradaki emir vücubiyeti, vacipliği gerektirdiği için el الْاَمْرِ يَقْدَدِ الْوْجُبِ kaidesi vardır Tabi istisnası vardır bunun bu kaidenin, bu kuralın O istisna da şudur başka bir delil gelir Ve o gelen başka delil emri vaciplikten müstehapla indirirse o hal müstesnadır. Ama o vacibi müstehaplığa hamledecek, taşıyacak bir delil gelmediyse o zaman zahirine bırakılır demişler. Ve bu hadisi e, zahirine alıp fel ifadesinden demişler ki zekere dokunan abdest alması gerekir. Çünkü zekere dokunmak abdesti bozar. Diğer rivayetleri delil alan. Yani peygamber aleyhissalatü vesselama gelip sahabe soruyor. Diyor ki diğer rivayette ey Allah'ın Resulü ben diyor abdest aldıktan sonra guslendikten sonra elim avretime değiyor. Zekerime değiyor erkeklik organıma. Benim abdestim bozulur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani bunu sorunca diyor ki o senden bir parçadır diyor. O senin bedeninden senden bir parçadır. Burada hadisin hani delaletinden anlaşılan şey şu ki ikinci mezhebin kavrine giden fakihlere göre e, zekere dokunmak abdesti bozmaz çünkü o e, zekere dokunmak e, ile kendi aslında bedenine dokunmuştur yani eline dokunmak yüzüne dokunmak gibi bir şeydir yani bir farkı yoktur el organıyla işte erkeklik organı arasında bir fark yoktur demişler. Peki bu hadise nasıl cevap vermişler? Bu babda zikredilen ve diğer senetlerle zikredilen aynı manadaki hadislere demişler ki buradaki emir bu hadisle beraber müstehaplığı göstermektedir demişler. Buradaki emir bu hadisle beraber ki ne demiştik? Emir nasıl müstehapla indirilirdi? Başka bir karineyle başka bir nasla. Burada nas gelmiş. Nas vacipliği müstehapla indirmiş demiş fakihler. Nas, vacipliği müstahhaplığa indirmiş demiştir fakihler. Bu diğer e, bu şekilde onlar e, cem ettikten sonra buradaki emir ifadesinin de tavsiye olduğunu söylemişler. Yani peygamber dokunan yıkasın derken bu bir tavsiyedir demişler. Üçüncü bir koymuş bazı fakihler ortaya. Onlar da demişler ki buradan nesh söz konusudur. Nesh. Yani önceden Bu caizdi. Peygamber önceden soran adama dedi ki o senden bir parçadır. Daha sonradan bu hüküm nesk demişler. Daha sonradan hüküm nesk olunca da e, ahkam değişince de e, son hüküm baki kalmış. Dolayısıyla da zekeri yıkamak vaciptir demişler. Üçüncü mezhebe gidenler ne nesih söyleyenler. Dördüncü bir mezhep daha ortaya koymuşlar. Demişler ki fakihler. Burada nesih söz konusu yoktur. Çünkü neshi ispat eden gene bir nasıl olması lazım demişler. Neshi ispat eden gene elimizde açık bir karine olması lazım demişler. Elimizde öyle bir karine yok. Buna dair kuvvetli bir rivayet yok. O zaman demiş burada şu vardır. E, avrete dokunmanın keyfiyeti vardır demişler. Avrete dokunmanın keyfiyeti vardır. Mesela insan kurulanırken banyo yaptıktan sonra Eliyle avretine yanlışlıkla parmaklarının değmesi vardır. Yani tekrar dersin başındakini tekrar ediyorum. Allah haktan hayal etmez. İkinci bir şekilde de insanın yani veya erkeğin veya kadının avretlik organını avucuyla tutması vardır. Yani biri şehvet hasıl eder. Şehvete sebep olur. Bu demişler böyle bir avrete dokunmaksa bu... Hadiste birinci bu babta okuduğumuz hadiste nakledildiği üzere abdest alınılması gereken durumdur demişler. İster kadın için ister erkek için. Ama yok İkinci şekilde olursa yani avucuyla bunu tutması değil de elinin dokunması parmaklarının dokunmasıyla ise sadece bu. Bu tutmak sayılmaz. Peygamberin hadiste dediği gibi o bizden bir parçadır. Tıpkı elimizin bacağımıza değmesi, tıpkı elimizin elimize değmesi gibidir bu. Tıpkı elimizin bacağımıza, elimizin eline elimize değmesi gibidir demişler. Burada Allah'ın doğrusunu bilendir. Naslar taarut içerisinde olursa cem edilmeye çalışır. Ama bize sevimli olan görüş, bize yani daha doğruya yakın olan görüş, tutuş şekline göre ahkamın değişmesidir. Yani insan eğer gerçekten avretini kavrayacak şekilde tutarsa, dokunursa avretini o kardeşin, o Müslümanın ne yapması gerekir? E, abdest alması gerekir. Yok eli değdiyse, parmakları dokunduysa iradesiz bir şekilde bu gibi dokunuşlar ne yapmamıştır? Abdesti bozmamıştır. Çünkü abdesti bozacak unsurlar ayeti kerimede de açıkça ifade edilmiştir. Önden ve arkadan çıkan akıntılardır. Öyle değil mi? Asıl itibarıyla. Önden ve arkadan çıkan akıntılar, yerlenmek buna benzer durumlardır. Dolayısıyla Allah'ın doğrusunu bilir, bile, bilir, bize sevimli olan görüşte dördüncü zikrettiğimiz mezheptir kardeşler. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğinde. bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alamin Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testaffuruk ve atubu ilek.